Bu ne görüyoruz programındayız? Ben Nurşah Yılmaz. Ben Birce Doğan. Ben Şenak Karalıyım. Ben Zeynep Açıkgöz. Ben Rüzgar Bayram. Ben Kumsal Zeynep. Bugün de programımızda izleyicilerimizin de çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir e, sanat eserini bize düşündürdükleri üzerine konuşacağız. Dinleyicilerimiz için e, bir bilgi notu. E, her programda olduğu gibi program konuklarımız da üzerine konuşacağımız resmi ilk defa e, görüyorlar, e, bu sırada görüyorlar ve eminim merak ediyorlardır. Ee, hazırsanız resmimizi size göstermek istiyorum. Evet, bugün sizlerle Kerela Apple'ın Sorgulayan Çocuklar adını verdiği eser üzerine konuşalım istedim. Başlamadan önce e, dinleyicilerimize yine bir hatırlatma. Kerela Apple'ın Sorgulayan Çocuklar, yani orijinal adıyla Quest Chain'in, Çıldır'ın adlı eserini bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan açıp bizimle e, birlikte incelemenizi öneririz. Evet, neler görüyoruz resimde çocuklar? Zeynep. Ben resimde e, bir ban tarzı bir e, yüzeye uygulanmış bazı resimler görüyorum ve bu resimler e, sadece boyayla yapılmamış, üstünde farklı e, tahtalar kullanılmış gibi duruyor. Hı hı. Tahtalar kullanılmış gibi duruyor dedin. İlginç. Buna döneceğiz birazdan. Rüzgar. Öyle mi? Bence e, bu resimde şey böyle e, Zeynep'in dediği gibi tahtalar üzerine üzerine yapılmış ve bence daha çok Sokak sanatçısı bir insan yapmış bu. Neden ben, öyle düşündün? Öyle çünkü böyle ben e, böyle sokaklarda gezerken ba bazen böyle sokak e, resimlerini görüyorum ve onlara çok benzettim. Zeynep bir şey eklemek istedin. Öğretmenim şey ben şunu fark ettim. Burada e, yani e, çizilen şeyler normal gerçek hayatta olan şeylere benzemiyor da sanki... E, Gerçekten hayatta olmayacak yani e, bunu e, tabii genel olarak çocuklar yapacağını düşünüyorum. Tabii normalde böyle bir genelleme yapılmaz ama çocukların hayal gücünü düşünerekten sanki bir çocuk yapmışa benziyor. Hmm. isimden de yola çıkarak. Peki gerçek dışı e, görülmesinin sebebi neydi? E, çünkü mesela gerçek hayatta biz buradaki şekillere benzer şeyler göremeyiz. Ama resimlerde bu tarz şeyleri e, görebiliriz. Hı hı. Peki bakalım diğer arkadaşlarım da senin gibi acaba bir çocuğun mu resmettiğini düşünecekler? Siz ne düşünürsünüz Çınar? Öğretmenim, bence bunun gerçek dışı olmasında if katkı sağlayan şey bir tane çocuğun dört adet kolu var. Evet Çınar'ın yaptığı gibi aslında birazcık da çocuklar yorumu e, biraz da sonraya bırakalım. Yorumdan önce gördüklerimiz üzerinde konuşarak devam edelim. Yani nasılsa yorumlar için çok fırsatımız olacak. Dört tane kollu bir figür gördü. Başka ne? bir şeylere benzetelim gördüklerimizi? Rüzgar. Ben insanlar ve bir tane çiçek görüyorum orada. Hı -hı. İnsanlar var. Çiçek var. Dört kollu çocuk var. Evet, ve ben resim yapılan eşyayı şeye benzetim. Böyle bambu gibi. Hı -hı. Sen e, ahşapla ahşap benzetmesi de yapmıştın. Evet. Şimdi de bambu olabilir diyorsun. Evet. Ama bunu düşündüren ne acaba? Çünkü böyle bir derinlik hissi var ve gölgeler var. Yüzey böyle pürüzsüz gibi değil. Evet. Değil mi? O yüzden öyle düşündün. Peki Zeynep? Öğretmenim ben sağ üst kaşede bir insana benzer bir canlı görüyorum ama sonra şuradaki canlının ağzı ve gözlerinin yerleri sanki değişmiş gibi. Hı hı. Sanki şeyin dediği gibi Rüzgar'ın dediği gibi böyle bir yükselti var gibi hani ya da eğer bu dümdüz bir zemin değilse bize burnu daha önde gözüküyor. Gözleri belki daha arkada gözüküyor gibi değil mi? Sağ üstü işaret ettin. Peki Kumsal sen neler gördün? Ben burada bu resimde çok fazla renk Kullanılmış Ve arkadaşlarımın da söylediği gibi altındaki zemin sanki bir kağıt değil de e, bir tahtanın pürüzlü bir zemin üzerine yapılmış gibi. Hı hı. E, ve çok fazla renk var ben bu şekilde gördüm ve e, gerçekten bir çocuk edasıyla çizilmiş bir resim ama hı. çok şey Çocuk edasıyla çizilmiş ama çocuk olmayabilir diyorsun. Hı. Peki. Peki. Birce sen neler gördün? Ee, öğretmenim ben de e, kumsala katılıyorum. Bir tahtaya resim çizilmiş gibi duruyor. Ve orada trafik lambaları var. Hmm. Evet, o çok dikkatimi çekti. Trafik lambalarına benzettiğin şey herhalde şu alt kısımdaki bölüm. Bu taraf mı? Sol taraf mı? Evet, evet, evet orası. Hmm, sol taraf. Peki şey, peki çocuk var dedi e, arkadaşların. Kaç tane çocuk sayabiliyorsun ya da insan kafası? Beş tane görüyorum. <gülüyor> ben de içimden istemsizce saydım. E, beş tane. Peki Çınar, sen eklemek ister misin gördüklerine dair bir şeyler? Öğrenmenim, ben altı kafa saydım. Dikkatini başka çeken bir şeyler var mı? Öğretmenim bir de bazı çocukların gövdesi yok, sadece kafası gözüküyor. uh Zeynep. Evet, ben böyle resme uzaktan baktığımda yani belki de bu yani bu düşünerek bu düşünülerek yapılmamıştır ama böyle uzaktan bakınca sanki oradaki çizilen şeyin birbirlerini tamamlıyor gibi ve farklı bir resim oluşturmuş gibi gördüm. Yani belki de bu amaç için yapılmamıştır ama onu andırıyor gibi. Birbirlerini tamamlıyor gibiler. Peki çocuklar. E bu resimdekiler diyelim ki çocuk ya da insan ama çocuklar dedik çoğumuz. Bunlar ne yapıyor olabilirler? Hiç resmi görmeyen, şu an e, bizi resmi görmeden takip eden, dinleyicilerimiz için birazcık daha tarif eder misiniz sizce? Ne yapıyorlar? Nasıl bir duygu durum içindeler? Görmeyen birine nasıl anlatırdınız bu resmi? Rüzgar? Ben e, daha çok sonbahar renkleri kullanılmış derdim. Evet. Sağ Yüzlerinde nasıl e, ifadeler görüyorsun çocukların? Daha birçoğunun e, ağzı olmadığı için bazılarında böyle şaşkın bir ifade görüyorum. Bazılarında da tepkisiz, böyle birazcık üzgün bir ifade görüyorum. Şaşkın, üzgün. Böylece canlı renk tonla çok kullanılmış. Ee, şey, hı -hı. Hı -hı. Ee, burada şaşkın, üzgün, telaşlı, kaygılı Yüzler görüyor muyuz Zeynep, Kumsal gibi. evet görüyoruz. Bir de onun dışında bence bu çocuklar böyle bir amaç için toplanmış ve mesela bir konu hakkında konuşuyor olabilirler ve zaten adı da düşününce resmi adını da düşününce hayatı sorgulayan çocuklar yani sorgulayan <gülüyor> çocuklar olduğunu düşününce Burada bence bir şey hakkında konuşuyorlar ve bir şey sorguluyor olabilirler. Hı, çok iyi. Ne hakkında acaba? Bunun üzerine fikir üretmeye devam edeceğiz. Ee, ne hakkında? Biraz yüzlerinden de okumaya çalışalım. Birce senin yüzlerinden okuduğun, gördüğün bir şey var mı? Öğretmenim e, ağızlarını açmışlar. Şaşkın gibi gözüküyorlar. Hı hı. Peki Zeynep? E, Örneğin ben de şöyle düşündüm. Bazıları sizin de söylediğiniz gibi kaygılı... Yani bazıları mutlu ve şaşkın, ee, bazıları bence şey o kaygılı ve şaşkın olanlar belki de şey gelecekteki düzensizlikler şu anki hayatı da göz önünde bulundurursak gelecekte olacak bazı düzensizlikler ve hayatımızda yaşayacağımız e, bazı şeyler hakkında e, konuşup kaygılanıyor olabilirler. Hı hı. Çünkü yani şu anki durumu düşündüğümüzde e, iklim e, vesaire pek iyiye gitmiyor ve onlar da bunları sorguluyor olabilirler. Güzel ben birazdan e, bu resmi yapan tabii bir çocuk değil bir yetişkin e, böyle olduğunu bilince e, bu konuda resme bakışımız değişiyor mu bunu konuşacağız. Sonra zaten bu senin değindiğin şeylere değineceğiz resmi yapan ressamın e, yaptığı dönemde e, yaşanan şeylerden de yola çıkalım birazcık ona dair birazcık bilgi paylaşacağım. Kumsal? Öğretmenim ben resmi incelediğimde de şunu fark ettim. E, renkler ne kadar canlı olursa olsun ne kadar böyle şaşalı bir resim olursa olsun e, burada insana benzetilen ya da çocuğa benzetilen e, şeylerin ifadeleri daha böyle solgun, daha böyle e, hmm. mutsuz gibiler daha çok. Bu da e, bana çok böyle varlığın içinde bile e, mutsuz olan ya da e, belki varilen içinde yokluğa sahip olan insanları e, çağır. Hı -hı. Bunu da yine renklerden yorumlayarak düşündüm. Bu kadar canlı rengin içinde e, belki de bu kadar güzelliğin içinde e, bir solgun yüzleri var diyorsun ve belki de bu yaşadıkları yoklukla ilgili bir şeylerden yoksunlukla ilgilidir diyorsun. Peki Zeynep. Ee, öğretmenim ben burada şuna e, dikkat çekmek istiyorum. Burada çoğu e, yani bizim insan veya çocuğa benzettiğimiz şeylerin çoğu birbirinden farklı yani e, hiçbir birbirine benzemiyor. Ama buna rağmen e, bu aralarındaki farklılıklara rağmen toplanmışlar ve e, bir şeyler hakkında konuşabiliyorlar. Yani bunu düşününce bu şu an günümüzde bile biraz zor olabiliyor. İnsanlar birbirlerini yargılıyor ve burada da belki de buna da biraz dikkat çekilmiş olabilir. Çünkü hepsinin birbirinden farklı ve birbirinin yani şu an günümüze göre insanların yüzünü düşününce bizden farklı halleri ver ve toplanmışlar. Hı hı. Güzel, yorum yapmaya başladık bile. Evet, tam bu noktada tabloyu dair birkaç şeyden söz etmek istiyorum. Aslında siz de temas ettiğiniz bazı şeylere hatta teknik bir bilgiyi aktarmak istiyordum. Siz o keşfi yaptınız aslında. Keral Apple çocuklar bu resmi yaptığı zemini eski bir pencere pencere panjuruna tahta parçalarını çivileyerek oluşturmuş. Rüzgarda tahta ya da bambu bir zemin olabilir. Pürüzsüz görünmüyor demişti. Ahşap üzerine guaj boya kullanarak yapmış. Eser görünüşüyle evet çocuksu özellikler taşıyor. Sanatçının çocuk resimlerini sevdiği işte çocukların resmin görünüşüne çok da aldırmadan öyle hangi renkleri kullanacakları konusunda da öyle çok düşünmeden e, içlerinden geldikleri gibi e, boyamalarını çok etkileyici buluyormuş. E, bu eserde de bütün bu özellikleri görmemiz mümkün. Peki Resan e, sizce neden bu ismi vermiş olabilir? Bir de her zaman sorardık. Siz bu resme ne isim verirdiniz diye sorardık. E, onu da hatta varsa bir fikriniz alalım. Zeynep. Evet. Öğretmenim bence şey hani burada birkaç e, söylediğimiz gibi çocuk bir araya gelmiş gibi birkaç yüz ifadesi. Ve burada e, benim de söylediğim gibi bir şey hakkında konuşuyor veya bir şey sorguluyor olabilirler. Peki sen olsan e, ne isim verirdin bu resme? Belki de geleceği düşünmek ya da gelecekle konuşmak gibi bir şey e, söylerdim çünkü... E, aynı e, ressam gibi düşünüp bu insanların gelecek hakkında konuştuğunu düşünüyorum. Bir şeyleri sorguladığını düşünüyorum. Rüzgar? Ben bu resme e, şey ismini verirdim. Panjur ve sanat. Panjur ve sanat. Çok tatlı. Peki sence kendisi neden e, sorgulayan çocuklar ismini vermiş olabilir? Hepsi şaşkın. Bir şey duymuşlar da onu sorguluyor. Sorgulamaya vakit bulamadan şaşırmışlar gibi bir şey. Hmm, hı hı. Bir şey duydukları ilk tepki var daha ziyade. Henüz sorgulamaya fırsat bulamamışlar dedim Kumsal, sence? Ben sokak çocukları diyebilirdim. Hı hı. Neden? Çünkü çok renkli bir dünya. Yani size söylediğim gibi daha çok renkli ama ifadeleri biraz böyle durgun gibi. O yüzden işte böyle çok güzelliklerin içinde aslında onlar da birbirleriyle beraber oluyorlar birbirleriyle birbirlerini tamamlıyorlar gibi geldi yani sokak çocukları gibi dayanışma içerisindelermiş gibi Aha. sen hep renklerden yola çıktın ve renklerin seni e, getirdiği yerden resmi yorumladın ve hani sokakta da böyle renk bir ortamda birbirini tamamlayan renklerle e, bir aradalar ve bir, bu bir aradalığı bu dayanışmayı kutluyor gibiler dedin Zeynep Evet benim ben de şimdi renkler, e, e, renklerle alakalı bir şey söyleyeceğim. E, şimdi arka plana bakıyorum ve arka plandaki renk siyah. Hı -hı. Yani Belki de e, ressamına dikkat etmemiştir ama... ...bence bu siyah ve karanlığın içerisinde... ...bu e, cıvıl cıvıl çocuklar parlıyor. Yani geleceğimiz e, düş, e, düşünürsek. Ve e, onlar bu karanlığın içinde bize ışık tutuyor. Cıvıl cıvıl. Hı -hı. Ve tüm bu yaşananlar... E, Rağmen böyle tüm şu an ülkenin durumuna bakılırsak, hayvanlara şiddet vesaireye bakarsak, tüm bunlara rağmen onlar bu şekilde bir araya gelip o karanlıkta bile yollarını bulmaya çalışıyorlarsa böyle hmm. e, bunu bunu da bahsetmiş olabilir diye düşündüm. Wow, umut saçtın bize yorumunda. Çınar? Ağretmenim ben sanırım bir çocuk resmi koyardım tablonun adına. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi çocuksu detaylar, çocuksu adlar kullanılmış. Hı hı. Bir çocuğun çizdiği resme benziyor. Buradan da bir çocuğun resmi koyardım. Evet sevgili dinleyenler, bugün sizlerle Carol Apple'ın Sorgulayan Çocuklar adını verdiği eseri üzerine düşünüyoruz. Şimdi Carol Apple bu resmini çocuklar 1949 yılında e, savaş sonrasında Almanya'da dilenen çocukları görüp etkilenerek yapmış. Çocukların yüzlerine ise böyle e, dilenme duygusundan çok e, bütün bolup bitenler hakkında soru soran, hatta işte sorgulayan bir ifade yerleştirmiş. O Onu şaşkınlık ifadesinden okudunuz birlikte. Tam da bu nedenle e, bu dünya çocuklara özgü, alıştığımız neşeli dünya gibi görünüyor. Kumsalın da belirttiği gibi yani bu rengarenk e, sokak havası içinde gördü çocukları. Resmi yapılma tarihine bakarsak insanlığın yaşadığı gelmiş geçmiş en dehşetli yıkımın sebebi olan İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden henüz dört yıl geçmiş ve savaşın getirdiği bu yıkımın etkileri halen büyük ölçüde devam ediyor eserin yapıldığı dönemde. Soruyu tekrar sormak istiyorum şimdi bu bilgi ışığında. Çocuklar ne soruyor ve neyi merak ediyor olabilirler? Zeynep. Ee, belki de neden insanların savaş yaptıklarını ve bu kadar cani olup böyle şekilde zarar verdiklerini yani o hem onların çıkarsızlığını hem de e, karşı ülkenin çıkarsızlığını olan bir şeyi e, yaptıklarını sorguluyor olabilirler. Yani e, normalde şöyle mantıken yani düşündüğümüzde eğer kazanan kişide daha çok şey daha çok elde edilen bir başarı gibi bir şey oluyor ama yine de biraz daha ayrıntılı düşündüğümüzde onlar da bir sürü asker bir sürü şey kaybediyor ve bir sürü yıllarını buna harcıyorlar ve bence bu yüzden iki tarafta çıkarsız benim düşündüğüme göre ve bence onlar da bu şekilde sorguluyor olabilirler. Peki Çınar, sen Zeynep'in düşüncelerine katılıyor musun? Sen mesela büyüklerin yaptıklarını her zaman doğru buluyor musun? Hocam ben insanların yaptığı çoğu şeyi yanlış buluyorum. Neler örnek veriyor Mesela öğretmenim, bazı insanlar para para almak için sırf ıı, hiç uygun olmayan, uygunsuz davranışlar yapıyorlar. Kavga ediyorlar. Hı -hı. Kumsal? Ee, zaten bu Um, bu resmi yapan kişinin um, savaşta gördüğü çocuklardan ilham olarak yaptığı için benim aklımda şöyle bir um, şey canlandı. Yani benim de önceden de söylediğim gibi aslında böyle Zeynep'in de değindiği gibi arkada böyle siyah bir font var ama öndeki çocuklar çok renkli ve canlı kendilerini ışığını bulmuş gibiler. Bence o yüzden resmin adı da sorgulayan çocuklar olabilir. Kendileri sorgulayarak bir yere ulaşmaya çalışıyorlarmış gibi. Hı hı. Peki sen bu koşullarda olsaydın, arkanda böyle kapkara bir font olsaydı neyi sorardın? Bu karanlığın içinden? Ben ım, neden diye sorardım. Hı -hı. Neden savaşıyorsunuz? Yani neden ortak bir noktada buluşamıyorsunuz? Ve çocuk gibi ıı, birbirinize savaş açmakta çözümü buluyorsunuz diye sorardım. Kısaca neden diye sorardım. Hı -hı. Kocaman bir neden sorusu var burada duruyor. Birce, sen ne sorardın bu koşullarda? Öğretmenim, ben açıkçası yani... Soracağım soru birbirinizle neden bu şekilde davranıyorsunuz, neden böyle davranışlar, davranışlar sergiliyorsunuz olurdu. Koca bir neden daha geldi. Rüzgar, senin sorun ne olurdu? Benim soru, şimdi ne yapacağız olurdu. Şimdi ne yapacağız? Ha, her şey olup bittiği için artık yapacak bir şey yok, herkes savaşmış, şimdi ne yapacağız olurdu. Madem savaş açmayı biliyorsunuz o zaman düzeltmeyi de... <gülüyor> Ama <gülüyor> bununla ne yapacağınızı da biliyor olmanız lazım. Peki Zeynep? Evet. Öğretmenim ben de rüzgarınkine hitap şu şekilde düşünürdüm. Ee, gelecekte ne yapacağız? Ee, bunu da aynı rüzgarın mantığıyla e, savaş olup bitmiş. E, şu anda e, e, bu resimde yani çok büyük bir telaş gibi bir şey var, korku var. Ama bu olan tüm şeyler bitince, her şey onarılınca sonra ne olacak? Yani tekrar mı bir savaş başlayacak? Yoksa böyle tekrar iyi mi olacağız? Yoksa yoksa savaş yapmamız, ülkeyle barış atlaşması mı imzalayacağız? Veya e, kardeş ülke mi olacağız? Belki de bir tane daha savaş başlar ya da farklı bir ülkeyle bir savaş başlar. Bunları sorguluyor da olabilirler. Peki bu şartlar altında e, siz çocukların... E, bir takım haklarının olduğunu düşünüyor musunuz? Yani çocukları koruyan bir şeyler olmalı değil mi? Hı -hı. Sonra Çınar. Aynen, e, bence çocukların hakları her zaman olmalı. Eskiden çok yoktu ve çok kötü şartlar vardı eskiden. Bence her zaman olmalı çocuk hakları. Hı -hı. Peki ne gibi hakları vardır ya da olmalıdır? Aynen, mesela e, bence zaten sağlık hakkı var, oyun hakkı var, her hakkı var. Düşünme özgürlüğü de var. Hı, yani aklıma şu an bir şey başka mi? bir hak gelmiyor ama illa vardır. Hı hı. Çınar? Öğretmenim e, bence e, savaş aşarak zaten çocukların en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit ediyor. Yani aslında bu hak bir şekilde askıya alınmış oluyor değil mi Zeynep? Bence her çocuğun bir şekilde savaştan uzak tutulma hakkı vardır. Yani mesela benim ülkeme bile bir savaş açılsa bile bir şekilde um, Unisys'in beni um, alıp um, uzaklaştırması, yani kendi ülkemden uzaklaştırıp bir sığınmak için bir ülkeye götürmesi gerekiyor. Birce, başka ne tür haklar? Güvenlik dedi en son Zeynep. E, açıkçası böyle bir şey e, olsa zaten çocukların bütün hakları elinden alınıyor açıkçası. Sağlık hakları, eğitim hakları, barınma hakları, e, oyun oynamak hakları. Yani hayatları açıkçası kaçmak üzerine oluyor. Ve e, savaşlardan kaçmak için bir uğraşa girer bir giriyorlar yani. Adeta e, bir tek ellerinde soru sorma hakkı kalmış gibi yani sorgulama hakkı. Peki soru sorma hakkı diye bir şeyden söz edebilir miyiz o zaman e, burada? Evet evet. Benim... Peki şu anda sen bunun bir hak olduğunu düşünerek ve bunu savunarak büyüklerine sormak isterdim. Resimden biraz uzaklaşalım. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Daha kendi yaşantınızla birlikte ilişkilendirerek düşünebilirsiniz bunu. Bu hakkı, bu soru sorma hakkını ne için, hangi soru için kullanırdınız rüzgar? Ben neden her şeye uyum sağlamalıyız derdim. Ya da neden her şey Hı. olduğu gibi olmalı? Olanlar neden böyle oluyor diye sordun adeta. <gülüyor> Zeynep Öğretmenim ben e, hem eğitime değinirdim hem de genel bir soru sorardım iki aklıma olsaydı. Eğitimin olan şu şekilde neden bize e, ba, e, neden bize e, sabahları e, stresle e, o sınava gireceğim diye bir stresle uyandırıp e, her sınav sorularında o soruyu çözüp sonra soruyu çözdükten sonra ah oh, keşke o, onu öyle işaretlemeseydim. Diye bu şekilde e, bir stres yaşatıyorsunuz. <gülüyor> Genel sorumu da sararsam, neden <gülüyor> diye sararım? <gülüyor> Her şey için. Neden? Neden? Birce? Öğretmenim güzel bir gelecek için ne yapıyorsunuz? Yani sonuç olarak bir şekilde yaşamlarını e, güzel bir şekilde yaşıyorlar. E, çoğu şu anki hayatımızda da, yaşamımızda da. Hı -hı. Ee, güzel bir gelecek için ne yapıyorsunuz olurdu var mı eklemek istediğiniz şeyler? senden e, ne gelirdi soru olarak ben ne olacak diye sorardım öğretmenim yani hesap sorar gibi mi her olay için bir olaydan sonra ne olacak diye sorardım hmm, sen biraz bilimsel bir merakla mı sorardın bu soruyu evet. peki çocuklar süremizin sonuna geldik ee, bildiğimiz gibi e, aslında tam da geçen ay 20 Kasım 20 Kasım 89 yılında Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları'na dair sözleşmeyi imzaladığı günden bu yana her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve haftası olarak biliniyor ve anılıyor. Çocukların dünyasından çıkıp gelmiş gibi duran bu eserle yaptığımız bu düşünme pratiğinde çocuk hakları ve dünyaya ve çevremize karşı sorumluluk alabilmek gibi önemli konuları sorgulama Çocuk hakları işte belki savaş, adalet, çocukluk, büyümek, sorumluluk gibi kavramları konuşabilmenin olanaklı olduğunu görüyoruz. Özellikle günümüz dünyasında yaşanan sorunlar çevre ve iklim, işte çocuk işçiler, beslenme, sağlık hakkı, yaşam hakkı dediniz. Güvenlik hakkından söz etti Zeynep. Düşünme ve soru sorma hakkından söz ettik. Bu sorular üzerine düşünme fırsatı bulduk. Bir de tabii çocukların en çok yaptıkları soru sorma eylemi üzerine düşündük. Resmin adı da bu. Aklımıza bir çocuk aktivist olarak Greta gelebilir burada. Dünya liderlerine sorduğu sorularla başlattığı o bütün dünyada karşılık bulan iklim eylemlerini aklımıza getiriyoruz burada. Greta'da tıpkı resimdeki çocuklar gibi yetişkinlerin gözlerinin içine bakarak dünyanın hali ne? Bu hali ne? İşte bir felakete sürükleniyoruz ve harekete geçip önlem almak için daha ne kadar bekleyeceksiniz? Sorusuyla harekete geçmişti. Ve evet çocuklar soruyorlar, sorguluyorlar. Ne güzel. E, programı kapatırken e, bizi dinleyen, düşünme pratiğimize eşlik eden dinleyicilerimize Açık Radyo ekibine çok teşekkür etmek istiyoruz hep birlikte. E, ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz. Hoşçakalın.